بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم çok aziz ve pek muhterem Hüsnallar. Bugün dersimizde mutlu insanlardan mübarek insanlardan Allah'ın dost edindiği kullardan cennetlik müminlerden Müslümanlardan bahsedeceğiz ve sıfatlarını ayet ve hadis-i şeriflerle izah ve beyana çalışacağız inşallah. Konuya girmeden alemlerin yüce Rabbine niyaz ediyorum. Cenab-ı Halık-ı Zülcelal cümlemizi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 Fakat sabrederlerse, dışarıda çile görünen şeyler, gönül aleminde zevk ve neşe ve sürura inkiyap eder. Onların dünya hayatını da Cenab-ı Hak adeta ruhani alemlerinde cennete çevirir. Dünya hayatı böyle, fazla uzak mı yaşam?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 Bazıları var ki anlatılması çok güç, Cenabı Abdülkadir Geylani Hazretlerine üç gün evvel başlamış Arz üzerindeki bütün ricalül gayb, kendisini ölmeden evvel Onlar için ölüm demeyeceğiz artık da Ahirete intikal ve irtihal etmeden evvel ziyaret ediyorlar Şöyle çekilin biraz, misafirlere yer verin diyor Cenabı Abdülkadir Geylani Hazretleri İçeriye girenler kimseyi görmüyor ama gönül gözü açık olduğu için Cenab-ı Abdülkadir'i Geylani Hazretleri görüyor. Bütün icel kendisini ziyaret ediyor. Ve en son kelamı şöyle Sübhane Te'azzecde bil hudreti vel baka ve kaharal ibade bil aczi vel fakri vel fena O Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim ki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 Şimdi zalimleri görüyorsunuz ya böyle eli arkasında burnu bir karış önde başını kaldırmış böyle Dünyada biz varız diyor Buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Evet Diğer tarafta Diğer tarafta Gül gibi açılan pembe yanaklar Sübhane men te'azzeze bil kudreti vel beka ve kahral ibadet bil aczi vel fakri vel fena diyor Abdülkadir Geylan Hazretleri pek büyüklerden misal verdim ki hiç olmazsa şöyle bir meclisimize feyiz ve nurlara gelsin diye en son sözü de bu okuduğumuz kelimeyi şahadeti okuyor ve Mevlasına kavuşuyor muhterem aşk eri Mevlana Aşk eri Mevlana son gününe doğru ziyaretine gelenler iadesinde bulunanlar efendim sizi Cenab-ı Hak bize bağışlasın ümmeti Muhammed'e bağışlasın diye dua ediyorlar yok diyor hayır öyle demeyin diyor ömür boyu maşukunun derdiyle yanıp yakılan bu ihtiyar aşıkı artık bırakıverin. Maşuku olan Allah'a bir an evvel kavuşsun diyor. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar şunu da unutmayın bakın. Beyninize çelik çiviyle persinliyorum. Hayırlı insan Azrail geldiğinde hiç telaş etmeyip tebessüm ve gülerek karşılayan mümine denirmiş. Hayatı boyu 24 saatinin bordrosunu çıkarmış, senelik envanterinin altını yeşil kalemle çizmiş, bütün günahlarına tövbe ve etmiş ve bütün manevi borçlarını tamamen ama hiç günah işlememiş borç da etmemiş. Hey güzel Rabbim, bizi de onlardan kıl. Ya. Ben size söyledim. 40 yıl oldu ki diyor Allah dostlarından biri. 40 yıl oldu ki uykumda da Rabbim'den gaflet etmedim diyor. Müslümanlar, gerçek mümini görüyor musunuz? 40 yıl oldu ki uykumda da Rabbim'den gaflet etmedim diyor. Bu adamın uykuda da abdesti bozulmaz ama Ede ben uyanınca yine abdest alır tabii. Resulü'lühüşanefelimiz olduğu gibi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Bu cennetlik mesud insanın ölümü de böyle ruslat saati, ruslat saati, ebedi diriliş saati, müjdenin en büyüğünü alıp da bir tarafa atlayı saat. Muhterem müslümanlar bu cennetlik insan kabrine varıyor. Peygamber el-kabru imma ravdatun min riyâdül cennet ve imma hufretun min huferin niran. kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur diyor evet dünyada cennetlik amel işleyen bahtiyar kullar <gülüyor> vefat etti mi ruh bedenin kafesini kırıyor <gülüyor> muhterem Müslümanlar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 sabahı haşve kadar o zevkin içerisinde adeta dün vefat etmiş de bugün mahşer kurulmuş denecek kadar kabri ve berzah hayatı çabukça geçiverir çünkü gözü cennette ırmaklarda hurilerde gilmanlarda deasını söyleyeyim mi Cenab-ı Hakk'ın cemalinde ve nuru ilahidedir. Onun için kabirde onun toprakla o dar karanlık yerle Müslümanlar dünyada yatak beğenmeyenler <gülüyor> ya dünyada oda beğenmeyenler gideceğiniz yeri düşünüyor musunuz?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 bir saniyelik bir nefeslik zulümden dahi Allah'a iltica ediyor Ya Rabbi bana ölüm haline ve kabre ve mahşere gülerek gelmeyi nasip et diye hazırlanıyor muhterem Müslümanlar tefekkürü mevd Peygamberi Zişan Efendimiz kabirleri ziyaret ediniz zira size ahireti hatırlatır kalbinize yumuşaklık getirir Gözünüze yaş getirir diyor Peygamber Efendimiz. Ya kabirleri ziyaret ediniz. Tefekkürün mebden ölümü düşünmekten maksat bu. Öleceksin. Ya. Ya. İzzet ve celal ve azamet sahibi kahhar kudretin karşısına çıkacaksın. Ona göre hazırla. Nefsime diyorum müminler, yanlış anlamayın. Evet. Ama ameli güzeller olan... Güle, biraz sonra söyleyeceğim inşallah, mazlumumuz o zaten. Hali ve ameli ve ahlakı ve içi dışı güzel olanlar için... Evet. Gül gülerek geldi güle, gülleri güldürdü o gül dedi gibi şairin... Gülistanlar içerisinde gülerek... Mevlasına kavuşup gidecek ve selam inşallah cennet kabire böyle cennet evet. ötesinde söyleyeceğim ondan sonra döneceğim mazuma mahşerde bu büyük insan bu cennetlik insan bu güzel mümin içi dışı hali ameli güzel mümin sana söylüyorum yani hepimiz böyle olalım diyorum tamam mı bu güzel mümin mahşerde yevmen yecalül bildâne şîbâ ayetinde işaret edilen çocuğun sakalını bir anda artacak kadar dehşetin içerisinde ya. Ya. ne olur Müslümanlar o hadis kitaplarında mahşer bahsine dair Ayet ve hadislerin ne olur bir okuyunuz Allah'ınızın aşkına diyorum. Evet. Peygamberimiz İshan Efendimiz kiminin mahşerde, kiminin ter topuğunda diyor. Kiminin ter diz kapağında diyor. Kiminin ter kasığında, kiminin ter sadrinde, kiminin kırtlağında diyor. Sefine atsanız.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 Kış yok, soğuk yok, yangın yok, felaket yok. Tamam mı? Nurun ala nur, ilahi nur, ebedil abad. Vay, vay, vay. Şu dört günlük, Müslümanlar darılmayın bana. Hani asıl saadetteki dünya olsaydı neyse, şu kokmuş elpimiş, cifeleşmiş dünya bir hayatı peşinde geçirmeye değmez Müslümanlar Allah'ınıza sarılmasın gazeteleri okuyorsunuz radyoları dinliyorsunuz televizyonlarda seyrediyorsunuz cinayetlerin şakavetlerin, zulümlerin hıyanetlerin tecavüzlerin, soygunların haramiliklerin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 lafına, sözüne, gözüne, özüne dikkat ettin. Her halükarda minare gibi doktoru bir Müslüman olmak için çalıştın fakat zaman zaman hata ve kusur ve günahların da oldu. <gülüyor> Cenab-ı tamam tamam kulum senden vaki kusurları affettim ve bağışladım seni cennetime koydum ve selam. Muhterem Niye? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مُوَازِينُهُ Fa o fi ishet-i ağır geldi mi o razı olduğu maişet içerisinde cennetlere ve nimetlere ya hafif geldi mi işi yama eğer şefaatçisi varsa ne ala muhterem müslümanlar Allah Resulü ile yakınlaştıysa İslam büyükleriyle tanıştıysa Allah dostlarına karşı kalbinde muhabbeti varsa o yanıp perişan haliyle telaşla giderken Allah dostlarından biriyle karşılaşacak. Ahmet ne bu derdin senin böyle? Efendim halim malum. Halim malum. Seyyatım ağır geldi Cenabı Halıkü Zülcelal cehenneme gitmeme emir verdi.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 Kapı Camii'nin Muhterem Cemaat'ı dinliyor musunuz? Hı? Kulaklarınızı dört açıyor musunuz? <gülüyor> Dünyada makam ve mansıf ve sayahiyetine dayanıp arkasından gelen, kendisine evet diyen, önünde el bağlayanlara güzel tezkiyeler verip onların halini, makamını, derecesini yükselten Hı? Dünyacılar, mütevazı Müslümanlar, ya ya, gel bakalım sen bizdensin. Ve keda, vaha keda, mahşerde Allah böyle buyuracak. Siz dünyada sizden olanları yükselttiniz. Bugün ben de ehlimi yükselteceğim buyuracak sena bak mahşerde. Eynel müttakun, nerede mütteki ve salih kullarım kalsınlar?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 Gürahkar ümmet ama Gafur ve Erhamur Rahimin olan Rabbi var onun. Hani az evvel söyledim ya Mümin, Gayur, Çalışkan ama hatası var. Rabbi Gafur ve Erhamur Rahimindir İnşallahu Ya Rabbim bizi bir nefes de olsa yolumdan ayırma. Üçüncü satır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 ve maa takaddimu li'enfusikum min hayrin tajiduhu 'indallahi fehawasunca hazır bulduk zerresiz zayi olmadan devasını söyleyeyim mi geçecek biraz sonra en az on katlanarak men ja'a bil haseneti felehu asru emsalaha men bil haseneti felehu bir kimse bir hasene işlerse on katlanacak Muhterem Müslümanlar ihlası iman ve ameli daha yüksekse aşkı meşesi daha yüksekse meselullezine yunfikun amwaluhum fi sabilillahi kemesel habtin anbetes seb'a sanabile fi limen yasha Cenab-ı Hak çiftçinin attığı tohum misali bir tohumdan 7 başak ve her başakta yüz tane yedi yüz katlayacak bununla da kalmayacak bana bakın müslümanlar bu tahir hoca bakşişi filan zannetmeyin ha. bu Allah kelamı alemlerin lutfu sonsuz Rabbi Kur'an'ında böyle buyuruyor Allah kelamı yedi yüz katlayacak Onunla da kalmıyor. Wallahu yudhaifu limenyeşâ. Bu yedi yüzü 700 yüz bin, yedi milyon katlayacak. Wallahu <gülüyor> yudhaifu Onunla da kalmıyor. Ey vallahi ben bu Allah'a inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Vallahu <gülüyor> vâsi'un alîm. Cenab-ı Hak bütfu sonsuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. İdnallâhâ yerzuku men yeşâhû bi gayr-i hesâb. Diğer ayetle de. İnne ma yu'effe sadiruna ecrahum bi Allah sabreden kullarına Kapı Camii'nin muhterem cemaati ya zulme uğramış, hıyanete uğramış ve hakeza ve hakeza zor şartlar altında Allah Allah Allah demiş ya Japonların icat ettiği en son model kompütörleri çatlatacak ecir verecek Cenab-ı Hak Dünya rakamlarına sığmayan اِنَّمَا يُوَفَّ bir اَجْرَهُمْ بِغَيْرِهِسَابِ Dünyada dinine sabreden imanına sabreden Kur'an'ına sabreden İslam'ına sabreden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 Rabbime böylece inanıyorum, siz de böylece inanın inşallah Müslümanlar. Evet. Mahşerde Yüce Mevlam sabreden kullarına, bir de dilediği kullarına rızk ver işte ki bu rızk, hani ''İnnallâhâ yerzubû men yeşâhu'' bir ayet okuduk ya, dünyadaki rızkı olarak da,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 ''Giriniz ve cennetteki mertebelerinizde yerleşiniz, makamlarınıza yerleşiniz.'' diyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak cehennemin dumanını dahi mümin kullarına göstermeyecek inşallah. Benden belki, benden belki yüz defa duydunuz ama yüz birinci defa bir daha duyunuz hadisi kudsi. Öyle aşk eri mevlana gibi...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 Nurları cehennem ateşinin üzerine, bu da ayrı bir safa, yükleniyor. Cehennem ateşi feryat ediyor, çığlığı basıyor. Cüzyâ mümin, fe inne nûra kad atıfe lehebi. Çabuk geç ey mümin, yoksa nurun cehenneminde ateş bırakmayacak diye. Ben bu büyüklerin eteğine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 hadi bakalım cennette şöyle bir aleminizi yaşaya durun tamam mı? Dersiminin ser lafasını tezgin eden ayeti i kerimede alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor suratür ra't ellezine amenu ve amilus salihat tuuba lehum ve husnü me'ab onlar ki iman ettiler Rabbim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 Babanızı şuraya getirip şurada el arkasında sigara içiyorsunuz. Hani sizin inancınız nerede? İmanınızın görüntüsünü görmek istiyoruz. Ağzınızdan gümbür gümbür şahadet bulmak istiyoruz. Maalesef Muhtemel Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Hak iman ettiler buyurduktan sonra ve amilus salihati bali oldukları günden itibaren son nefeslerine kadar salih amel işlediler salihlerden oldular evet yani cemiyetin siperi sayikası göz bebeği müminler okulları çok severler muhterem Müslümanlar gerçek müminler okulları çok sever onlar evinin ışığıdır mahallesinin nurudur beldesinin siperi sayikasıdır. salihler oldukça Cenab-ı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 Teveffeni müslümen ve el bis salihin Ya Rabbi beni müslümanlar safında huzuruna çek vefatımı gerçek müslüman olarak kutfe mukadder kıl ve el bir bis salihin ve beni salihlere ilhak eyle ya Rabbi Ne demek? Mahşerde salihlerin içerisinde sıratta salihlerin zümresinde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 şu kubbenin altın zinetlerine bakıyorlar. Şu sütundaki sanata bakıyorlar. Farazlar muhterem Müslümanlar. Kütüphalleleri hatta edasını söyleyeyim mi? Vallahi dedemin kabir taşını bile o kabir hani sarık filan yazılan yazılar var ya saatlerce eyüpte hayran hayran o taşları seyrediyor. Hepsi gerçek medeniyetin birer şaheseri ve abidesi. Ya. Azmi Kavi Zevki Selim Muhterem Müslümanlar Azmi Kavi Zevki Selim Sanat ve güzellik neşesi Ecznamızın daima gönlünde böyle Suyu yukarıya aktıran Dedem Size 50 senedir bunu söylüyorum Kürsüden Suyu böyle şelale yaptırarak İstanbul'da harabesi Hala var altından geçiliyor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 ''Ve daima ve daima güzel işler yaptılar. Allah'ın razı olduğu işler yaptılar. Salih amellerle ömür geçirdiler.'' ''Tuğba lehum onlara ne mutlu.'' Onlar için tuba vardır. Tuğba'yı ne mutlu onlara diye tercüme de ediyoruz. Tuğba cennette bir ağaçtır. Müslüm Muhterem Müslümanlar bu manayı veriyoruz. Tuğba tefsirlerimize göre Tuğba cennette bir ağaçtır Bütün dalları Cennette ne kadar köşk varsa Onların önüne meyveleriyle sarkıyor Ve mümin <gülüyor> Ya muhtemelen şunu Allah Ya Hani sen bazen içinden diyorsun ya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 Ne kadar çok yesen midende imtila yok. Nur vücuduna, nur beynine kadar yayılıp gidiyor eserler. Yedikçe nur, yedikçe nur. Hey Allahuhemme. Evet. Muhterem müslümanlar, tubalahum onlar için ne mutlu mutlu insanlar ve husnul buradaki hani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 Hani kalkıp da ya ben bu kadar şeyi nasıl çalıştıracağım, nasıl işleteceğim, bu kadar geniş cenneti istemem demiyorsun sakın ha, Akıl danelik yapıp da. Tamam mı? Onun içerisi dolu da huriler ve gılmanlar verecek. Ey vallahi diyorum bakınız, Allah'ın Resulü ile buyuruyorlar, muhterem Müslümanlar, ben öylece ve fazlasıyla inanıyorum. Ebedil abat, o cennette kalacak Müslüman da, huri ve gilmanlardan daha görmediği, tanışmadığı olacakmış. ebed halidîne ebede yüz sene değil, bin sene değil, milyon sene değil, milyar sene değil, trilyon sene değil, katrilyon sene değil halidîne Fiha ebede o kadar kaldığı halde huri ve gilmanlardan daha görmediği, tanışmadığı kişiler olacakmış ve mülkünden Allah'ın verdiği o cennet mülkünden daha henüz gidemediği, bakamadığı, gülünü koklayamadığı bahçeleri olacaktır. Muhterem emmiler, gelin Allah'ımızdan zevki selim ve aklı kamil isteyelim inşallah. Rabbimiz bizi nefsimize ve şeytana bırakmasın. Amin.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 ''Ya Rabbi sen hoşnut ol, yeter'' diyen muhlis Müslümanlara ne mutlu. ''Devirlerin, dünyaların bütün aydınlığı onların nuruyladır. Fitneler onların kar ve duasıyla sakinleşir.'' diyor Fahri Kain. Muhterem Müslümanlar, ''Laren'de de mi, nerede bir yerde yangın oluyor?'' 50 sene evvel.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 İstiklal Harbi 9 Eylül'den sonra Ara sıra Yunanlılarla görüşenlere Sağ kalanlara öyle derlermiş İstiklal Harbi'nin kazanılmasından sonra Yahu sizin içinizde böyle Sarıklı, cübbeli Heybetli heybetli insanlar vardı Bizi kovalayan, denize döken Nerede şimdi onları hiç görmüyoruz diyorlarmış Akıllı ol Müslüman Mümin kardeşim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 İlahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü